Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Mula'nın Marmaris ilçesi Yavancı Boğaz mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın sonunda kontrol altına alındı. Yangında 500 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi. Muğla Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için orman teşkilatınca çalışmalara hemen başlanacağı ifade edildi. Açıklamada orman teşkilatının kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen destek güçleriyle 14 uçak, 36 helikopter, 380 9 araç ve 1597 personelinin yangın söndürme çalışmalarında görev aldığı belirtildi. Erzincan'ın ilaç ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından para cezası uygulanıp faaliyetleri durdurulan madencilik şirketi Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde gerekli iyileştirme girişimlerini tamamlayarak yeniden faaliyete geçti. Firma tarafından yapılan açıklamada bakanlık temsilcilerinin gözetiminin gerçekleştirildiği bu iyileştirme ile tüm kontrol sisteminin olaydan önceki sisteme kıyasla daha da hassas hale getirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili madencilik şirketinden yapılan açıklama şöyle. Çöpler madeni ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimleri tamamladığına dair Resmi onayları aldı. Bu iyileştirmeler 21 Haziran'da meydana gelen olayın olası tekrarlamasını önlemek için ek koruma sağlamak üzere tasarlandı. İstenilen iyileştirmelerin tamamlanmasıyla şirket 21 Haziran'daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Sütler madenine 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler Maden ekibi yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yakın temasta bulunmaya devam edecek dendi. Bakalım bundan sonra sorumluluklar yerine getirilmeye devam edecek mi? Sivil toplum kuruluşları izlemedi. Bir araştırmaya göre iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerden bazıları önümüzdeki iki yıl içinde borç ödemelerinde keskin bir artışla karşı karşıya. Bu da yatırım yapma ve ekonomilerine destekleme yeteneklerine sekteye uğratacak. İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan 55 ekonomiden oluşan bir grup olan savunmasız 20 yani Vulnerable 20 ve Boston Üniversitesi Küresel Kalkınma Politikası Merkezi'nin hesaplarına göre borç ödemeleri 2024 yılına kadar 69 milyar dolara yükselecek. Bu mevcut 10 yılın en yüksek seviyesi. Yazarlar, 2022'de borç ödemelerinin 61,5 milyar dolar olduğunu ve 2023'te bunun üzerinde bir rakam beklendiğini belirtti. Yazarlar, yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkelerin COVID-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, işgali, iklim krizi ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarıyla mücadele ifade edildi. Pandemi küresel finans piyasalarını ve dünya çapındaki ekonomileri sarstı. Sonra dünyanın en yoksul ülkeleri, Bir dizi borç planıyla tahliye planına başlatıldı. Bununla birlikte ilerleme yavaş ve borç servisi askıya alma girişimi gibi bazı planların süresi ise sona erdi. Raporda deniyor ki borçların hafifletilmesi ve hibeler gibi diğer tamamlayıcı önlemler olmaksızın ve 20 ülkeleri yenilenebilir enerjiler yoluyla gelişmiş enerji üretimi gibi iklim yatırımlarının faydalarından yararlanma yeteneklerini erteleyecek dendi. Rapora göre iklim etkilerinin kırılgan ülkeler için sermaye artışının maliyetini arttırdığı göze, öne alındığında iklim değişikliği ve borç sürdürülebilirliği arasında yakın ilişkinin yakalanması ve borçların hafifletilmesine ihtiyaç duyan ülkelerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Dünya liderlerinin New York'ta bir araya geldiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Danimarka hükümeti yoksul ülkelere kayıp ve hasar için 13 milyon dolar sağlayacağını duyurdu. Danimarka özel bir tarihte bulunan ilk merkezi federal hükümet, ülkelerin deneyimleyeceği onlarca veya yüz milyarlarca dolarla zararla karşılaştırıldığı da, tabii ki bu çok küçük ama sembolik olsa da önemli. COP26'da hükümetler kayıp ve hasarı ele almak için çerçeve oluşturmayı kabul etmişlerdi ancak bir finansman mekanizması üzerinde anlaşma yapılmamıştı. İklim düşünce kuruluşu E3G'den Carolina Cecilio şunları söylüyor. Danimarka'nın duyurusu iyi haber. Doğru siyasi sinyali gönderirken diğer ülkeleri kendisine takip etmeye teşvik edebilir. Kayıp ve hasar üzerindeki ivmeyi daha da arttırır. Şimdi ihtiyacı olan insanları desteklemek konusunda ciddiyet gösterecek daha fazla ülke ihtiyacımız var. Bir başka alternatifse Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi mevcut kalkınma kurumlarının bağışçı ülkelerden para toplaması. Beliz'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Carlos Fuller'e göre hayati mesele bu. İhtiyaç duyulan yere nakit akışını sağlamak. Beliz'de zaten kayıp ve hasar meydana geliyor. Şiddetli erozyon toplulukları değiştiriyor. Çiftçileri etkiliyor. Kuraklık veseller altyapı hasarına, mercanların beyazlamasına ve tuzlu su müdahalesine Neden oluyor? Su kaynaklarını etkiliyor iklim değişikliği. Bu etkiler insanımızın yaşam kalitesini ve ekonomimizin can damarını balkalıyor. Bu krize neden olma noktasında çok az etkisi olan topluluklara destek sağlamak için COP27'de kayıp ve hasar için finansal bir mekanizma oluşturulmalı demiş Carlos Fuller. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.